Seferde kişi evet. namazlarını cem ediyorsa evet. Cuma namazını kılması gerekir mi, kılabilir evet. mi? Tabii şimdi seferde namazların cemi Hanefi mezhebinde yok. Diğer üç mezhepte seferdeyken insan öğle ile ikindi namazını ikindi öğleye alarak veya öğleyi ikindiye tehir ederek kılabilir. Akşamla yasada da aynısını yapabilir. Eğer Şafi ise bir kardeşimiz Cuma günü de yolculuğa çıktıysa Mesela Cuma namazını cem takdim olarak seferdeyken kılan ardından hemen tekrar kamet getirilir ikindi namazını cem edebilir. Yani Cuma namazı öğle namazı yerine geçmiş evet. olur orada. Cuma ile öğleyi ikindi cem etmiş olur cem takdim olarak bunu yapabilir, Bunda bir sakınca yok. Ama Hanefi mezhebde zaten cemin kendisi cemin kendisi seferde caiz olmadığı için tabi böyle bir şey yapamaz.